ve salatu ve selamu ala khayr halkihi seyyidina ve senedina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebi'ahu bi ifsanin ila yevmiddin emma ba'd fa'lamu eyyuhal ikhvan ve inne afdalel hadithi kitabullah ve afdalel he'di seyyidina muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umur muhtefatuhâ ve kulle muhtesim bid'a ve kullu bir atam dalale ve kullu sahibi sahibiha finnar ve bi senedil muttasıl ila nebiyiy sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl ekseru junudillahi fil ardı el La lâ ve la uharrimuhu sadaka rasulullah fî mâ kâl ek mâ Aziz ve muhterem kardeşlerim. Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Allahu Teala Hazretleri kıldığınız namazları, ibadet ve taatlerinizi kabul eylesin. Dileklerinizi, hacetlerinizi reva eylesin. İki cihanın hayrına cümleten nail eylesin. Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhi ettel sallavatü ve ekmel teslimatü ve tahiyyat Hazretlerinin hadisi şeriflerinden bir miktar okuyacağız. Bu hadisi şeriflerin okunmasına başlanmazdan önce Evvelen ve hasreten Peygamber Efendimizin ruhu için sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhları için cümle evli, e, enbiya, emmürselin ve evliyaullahın ruhları için ve hasreten ümmeti Muhammed'in mürşid ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mizin Sahabe-i kiramdan Rıdvanullahi aleyhi ve ecma'in, hocamız Muhammed Zahid'i Bursa'ya kadar güzel an eylemiş olan din büyüklerimizin ruhları için, onlara bağlı halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhları için, eseri telif eylemiş Gümüşhaneli hocamızın ruhu için, bu eserdeki ilimlerin, hadislerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan bütün ravilerin, alimlerin ruhları için, içinde şu ibadet edebildiğimiz, Mescidi inşa etmişlerin, geçmişlerinin ruhları için, bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahidlerin ruhları için, beldemizin medarı, iftiharı, evliya Allah'ın ruhları için ve hasreten uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere şu mescide cem olmuş olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarının şad olması için biz yaşayan Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmanızda vesile olması için bir Fatiha 3 İhlas-ı okuyalım öyle başlayalım buyurun Bismillahirrahmanirrahim çekirge ile ilgili Çekirge bizim memlekette çok büyüklü küçüklü çeşitleri olan renkli kanatlı zıplayıp uçan meşhur herkesin bildiği bir mahluk Arabistan'da bunun bizim alışkın olmadığımız büyükleri oluyor yani böyle bir parmak boyunda irileri oluyor ve Sürüler halinde geziyorlarmış. Hatta bu sürülerin bizim memleketlere de bazen uçarak geldikleri oralardan, o sıcak yerlerden e, görenler tarafından naklediliyor. Böyle bir bulut gibi gelip yemyeşil bir tarlanın üstüne kondukları hemen birkaç dakika içinde onun yeşilliğini tamamen yiyip kemirip tüketip sonra oradan uçtukları ama uçarken de efendim, arkalarında harap bir yer bıraktıkları. Yani yeşillik namına bir şey bırakmadıkları filan söyleni diyor. O Arabistan'da da böyle sürüler halinde gezerlermiş. Bunun efendim e, Suudi Arabistan'da yenmesi mutat. Yani oralarda, o diyarlarda yenilebiliyor. Yani bir takım böyle efendim şeylerin yenildiği gibi bu da yenilen kısmı var. Yeniliyor demek ki. Peygamber Efendimiz bunlar hakkında buyurmuş ki Ekseri Cünuddilahi fil art, el -ceradu. Bu yeryüzündeki Allah'ın ordularından en kalabalığı çekirgelerdir. Yani kalabalık bir mahluk grubudur bunlar. Böyle La aqulhu ben onu yemem ve la uharrimhu haramda etmem. Yemem de. Haramda da etmem. Demek ki yenilirse bir mahsuru yok. Yenilebiliyor. Yasak değil. Haram bir şey değil. Madde değil. Malzeme değil. Ama Peygamber Efendimiz de taban sevmemiş. Ben onu yemiyorum. Yeme yemem diye buyurmuş. Bizim memlekette pek olan bir şey değil. Yani oralara mahsus bir şey. Onun için öbür hadis-i şerife geçerim. Ekserü <gülüyor> Ekserü nazif hataya i̇bn Adem fi lisanihi hata İbn Adem fi lisanihi İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş ikinci hadisi şerif Bu dilin zararı, afetleri hakkında bir hadis şerif Peygamber Efendimiz buyurmuş ki oğlunun hataları içinde insanların en çok hataya düştükleri yer en çok hata ettikleri Filisanihi dillerindedir. Malum, insanın ağzaları Allah'ın efendim bahsetmiş olduğu nimetlerdir. Bunlar hayra kullanılır, şerre kullanılır. Gözle Kur'an okur insan, ama harama da bakabilir. Efendim kulakla hayır ilim öğrenir, dinler efendim ama şer de dinleyebilir. Diliyle. Efendim konuşur, meramını anlatır. Allahu Teala Hazretleri öğretmiştir. insan onunla konuşmayı çok yüksek bir kabiliyettir konuşmak. Başka mahlukatta görülmüyor. Başka böyle dünya üzerinde böyle dil gibi çok gelişmiş bir sistemi kullanıp da anlaşan başka mahluk görülmüyor. Çok çok ileri bir sistem. Allah-u Teala Hazretleri beyan", insanoğluna kendi maksadını beyan etme kabiliyetini, konuşma melekesini ihsan etmiş. Çok büyük bir nimet. Elhamdülillah. Bu nimeti tabii hayra kullanabilir insan, şerede kullanabilir. Dikkat etmezsek günaha da girebilir. Buradan çok günaha giriyor insanoğlu. İmam Gazali'nin bu dilin afetleriyle ilgili kısmını kitabındaki İhya'daki veyahut efendim kimya Saadet'teki dilin afetleriyle ilgili kısmını okumanızı tavsiye ederim. Çünkü çok geniş bir tarzda çok makul bir şekilde İmam Gazali Rahmetullah Aleyh güzelce anlatmış dilin afetleri nedir. Kısaca söylemek gerekirse yalan söylerse insan işte zarara girer. Gıybet ederse zarara girer. İftira ederse diliyle günah zarara girer. Efendim Delikodu ederse zarara girer. yani konuşursa zarara girer. Küfür kelamı kaba saba sözler söyler, kalp kırar, incitirse büyük zarara girer. Karşı tarafı üzdü diye. Yalancı şahitlik ederse zarara girer. Hasılı bu dilden insan çok günahları iktisap eder, cezasını çeker. Başına çok büyük felaketler getirir dil. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde dil denilen bu Allah vergisi melekemizi... Efendim uzvumuzu dikkatli kullanmamızı bize emir buyurmuş Biz de söyleyeceğimiz söze dikkat edelim Dikkat ederseniz söz söylenmediği zaman bizim içimizdedir Bizim esirimizdir Ağzımızda kapalı tutuk Tutuklu yani İstemezsek söylemeyiz Salıvermeyiz tamam Ama söylediğimiz zaman biz sözümüzün esiri oluruz Yarın saat 11'de sana geleceğim Dedin mi? Gitmen lazım Ahdetmişsin söz vermişsin sözünde durman lazım Tamam bunu sattım dedin mi, tamam mal satılmış oluyor. Tamam şu işi kabul ettim dedin mi, kabul etmiş oluyor insan. Yani söylediği sözün insan esiri oluyor, ona bağlanıyor ağzından çıkardığı zaman. Onun için sözümüze dikkat edeceğiz. Peygamber Efendimiz bu söz doğruluğuna, dürüstlüğüne pek hadisi, pek çok hadisi şerifleriyle işaret buyurmuştur. Müslümanın hatası olur. Şu hatası olabilir mi? Olur. Öteki büyük hatası olabilir mi? O da olur. Bu olur mu? Bu da olur. Ama Müslüman yalan söylemez buyurmuş. Yani esaslı vazifelerimizden birisi bu dilimizi hakkı söylemekte kullanmak. Emr-i marufta, nehi münkerde kullanmak, efendim talimde taallümde kullanmak, hayırları öğrenmekte, öğretmekte, nasihatte kullanmak, Kur'an-ı Kerim'in okunmasında kullanmak, zikirde kullanmak, şerde kullanmamak. Buna dikkat edeceğiz. Ağzımızda bir dil var. Bu dil bizim düşmanımız olabilir. Bize çok zarar açabilir. Dikkat edeceğiz bu işe. Bu da malum bir şey. Yani fazla izah etme lüzum yok. Çok hadis-i şerifler var bu hususta. Bunu da geçelim. Ekserü ma etahallusü ala ümmeti min ba'di raculun raculun yetaevvelu'l-Kur'ane yata'uhu ala gayri mevadihi ve raculun yara ennehu ahakku bihazal emr. A'min gayrihi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten üçüncü hadisi şerif Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki اَكْسَرُ مَا اَتَخَغَّفُ ala اُمَّتِ Ümmetim hakkında korkup endişe ettiğim şeyler içinde en çok korktuğum en endişe ettiğim şey nedir? Min <gülüyor> ba'di benden sonra tabi kendisi hayattayken asr-ı kendisi talim eder, telkin eder efendim, tahvif eder efendim, tedip eder, öğretir ama Peygamber Efendimiz'den sonra en çok ümmeti hakkında Peygamber Efendimiz'in korktuğu kimmiş, neymiş bakın ne diyor Peygamber Efendimiz yete evvelül الْقُرْآنَ يَدَعُهُ اَلَا gayri مَوَادِهِ bir adamdır ki Kur'an-ı Kerim hakkında konuşup tevil ediyor onu, bir mana vermeye Sevk ediyor, izah ediyor Kur'an-ı Kerime ama uhu o manayı koyuyor ala gayri mevadı'ihî yeri yerli yerine olmayan bir tarafa koyuyor. Yani ayeti i kerimenin manası o değil, murat o değil, maksat o değil, ters anlatıyor. İşte en çok korkulan kimse. Neden? Çünkü bu şahıs ben din düşmanıyım demiyor. Ben sizi aldatacağım demiyor. Ondan nefret eder Müslümanlar, onun kötülüğünü bilir, geri çekilir. Ama bir insan kalkıp da ben size Kur'an öğretiyorum, işin aslını faslını söylüyorum der de, Kur'an'ın muradından, ayet-i kerimenin mefadından gayri şeyi insanlara, bu Kur'an'dır, Bu Kur'an'ı Kerim böyle diyor diye öğretmeye kalkarsa işte o tehlikeli oluyor. O çok tehlikeli oluyor çünkü Kur'an-ı Kerim'in hatırına öteki insanlar onun sözünü dinleyecek. Kur'an'ı söylüyor canım diyecek. En büyük tehlike o oluyor. En çok ondan korkmuş peygamber efendimiz. Sonra ve recülün, diğeri de bir başka adamdır ki yera ennehu ehakku bihazel emri min gayrihi. Bu işe kendisini başkasından daha layık görüyor. Yera rehmetmek, zannetmek, görmek manasına, öyle hesaplamak manasına bu e, bihazel emr dediği nedir? Emri hilafet. Yani insanların başına geçmek, halife olmak, başkan olmak, emir-i müminin olmak, insanları idare etmek, tamam bu iş benim işim. Bu işi yapsam yapsam ben yaparım. Başka gayrısı yapamaz. En kamili benim, en üstünü benim filan diye iddia ile kendiliğinden ortaya atılmaz. Bu da çok tehlikeli. Çünkü İslam'da insanların İntizam içinde olması lazım tamam Başlarına bir başkan seçmesi lazım tamam Çok çok gelişmiş bir sosyal sistemi var Müslümanlığın Şimdi mesela bir dernek toplantısı olsa Kanunlar da öyle söylüyor 20. yüzyılda dünyanın her yerinde Hemen derhal bir tanesini başkan seçecekler Hemen oracıkla sen kongre başkanı ol buyur Yanına katiplerle şeylerle takviye edecekler Birinci katip ikinci katip bilmem divan heyeti Diyar heyeti teşekkür etti. Hadi bakalım toplantıyı yapalım diyecekler arkasında. Yani gelişi güzel şey yapmak yok. Ondan sonra o başkan o toplantının başkanıdır. O adamların hepsine hakimdir. Ondan söz isteyecekler. Efendim müsaade ederseniz ben de fikrimi söyleyeyim mi? Hadi ettim konuş. Hayır etmiyorum sus. Yani sözü söz oluyor. İşte İslam bunu 1400 yıl önce intizama bağlamış her şeyin usulünü koymuş. Üç kişi yola gitse bir tanesi emir olacak. Kim emir olacak? فَلْيَأُمَّهُمْ أَصْرَأُهُنْ <Gülüyor> Kur'an-ı Kerim'e en iyi bileni emir olsun. Allah'ın emirlerini, yasaklarını en iyi bileni emir olsun. Neden? Allah'ın emirlerine göre idare edilmek zorunda insanlar. Allahu Teala Hazretlerinin rızasına uygun hareket etmek zorunda. Yanlış iş yapamak zorunda bilemezse yanlış şey söyler. Peki yanlış şey söylerse ne olacak? Sahabe-i Kiram'dan bir grup bir yolculuğa çıktılar. Bir tanesi emir oldu sinirlenmişler birbirlerine kızmışlar efendim başkan demiş ki yakın ateş yakmışlar başkan ya kafilenin başkanı yakmışlar ateşi girin şimdi içine demiş Allah Allah Resulullah'ın hatırı için o başkanın sözünü dinliyorlardı ama ateşi yak dediler yaktılar ama bu sefer de içine girin diyor ben başkan değil miyim? girin içine demiş o zaman demişler ki biz ne bu ateşin içine gireriz efendim ne de dururuz. Biz bunu Resulullah'a soracağız diye gelmişler, sormuşlar sonra seyahatten dönünce. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki: "Eğer girseydiniz cehenneme giderdiniz." Girseydiniz cehenneme giderdiniz. Neden? Bu can bize emanet. Biz intihar edemeyiz. Canımıza kast edemeyiz. Bunu korumakla vazifeliyiz. Emanet. Allah'ın bize emaneti. Onu yapamayız. Ötekisi öyle bir emir verdi ki o asli emre aykırı. İslam'ın 5 gayesi var. 5 gayesinden birisi canı korumak. Canı muhafaza etmek, canı korumak için böyle bir efendim şeyin civcivleri üzerine tavuğun ana tavuğun civcivleri üzerine titrediği gibi titriyor İslam. Can can korumaya ehemmiyet veriyor. İnsan kendi canım istediğimi yaparım diyemez. Can? Hayır. Sen ne alırsın ne verirsin? Hepsinin ölçüsü var. Demek ki haksız yere şey yaptığı zaman olmuyor. Bu da fıkıhta bir umumi kaide haline konulmuştur. <gülüyor> Herkesin kulağına da gelmiştir. لَا تَعَتَ mahlukin <gülüyor> fi مَعْصِيَةِ halik. Allah'a isyan yolunda mahluka itaat olmaz. Ben senin babanım. Baba, babaya evladın uyması lazım değil mi? Lazım. Otur bakalım iç şu işki. Şimdi ben bu babamın sözünü dinleyecek miyim dinlemeyecek miyim? Dinlemeyeceksin. Çünkü içki yasak. Baban ne derse desin deme hakkı yok. Ben ana diyeyim. Bana sana ak sütüme helal etmiyorum. Namaz kılma. Kalkma sabahleyin üşüyeceksin. Öyle şey yok. Sen o anasın ama senin Allah'ın emrettiği namazı engelleme <gülüyor> hakkın yok. Ben emirim. Şu şöyle olacak. Yapamazsın ki. Sen sen de Allah'ın benim gibi aciz bir kulusun ama bir vazife yüklenmiş omuzuna. Senin senin halin daha acı. Sana ben çok acıyorum. Omuzunda çok büyük yük var. Çok büyük mesuliyet yüklenmişsin. Sen onu Allah'ın rızasına uygun yapmak zorundasın. Demek ki Efendim Peygamber Efendimiz böyle bir kimseden korkmuş. Şimdi bunu nereden başladık? Yani bir imam seçilecek, bir önder seçilecek, bir toplulukta bir başkan olacak. İslam'ın şeyi, töresi, terbiyesi, adabı bu. Seçilecek. Ama bunun usulü var. Önce Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın emirlerini, yasaklarını en iyi bileni seçilecek. Orada müsavi olursa olurlarsa Efendim şu Orada müsahi olurlarsa şu, orada müsahi olurlarsa şu, şartı var. Seçecekler. Bu seçilmede, efendim, hallü akt sahibi kimseler seçecek. Yani şahitliği geçerli, aklı başında, doğru düzgün insan seçecek. Çünkü bizim oraların bir sözü vardır, kızı kendi haline bıraksan ya davulcuya varır ya zurnacıya derler. Yani keyif, zevk tarafına varır. Kendi bildiğine bırakırsan küçük çocuğu, Namazı bırakır, eğlenceye gider. Yani bayram yerine gider. Çocuk, çoluk çocuk, aklı kıt, eksik insanlar söz sahibi değil ama hall akt sahibi insanlar kendileri seçerler. Efendim seçmişler de ötekisi beğenmiyor, bir başkasını seçmek istiyor. Öyle şey yok. Yani ben daha üstünüm, daha iyiyim. Öyle şey yok. İşte burada o büyük karışıklıklar meydana getireceği için Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bir adam ben bu işe herkesten daha özel layıkım diye kendini öyle üstün görür şey yaparsa işte ondan korkarım. Neden? O şahıs çıkar, ben halifeyim der. Bir tarafta da bir meşru halife var. Ayıkla pirincin taşın. Hemen zaten Peygamber Efendimiz'in bu sözünün altında istikbale ait şeyleri Allah'ın bildirmesi üzerine nasihat etmek var. Bak Hz. Ali Efendimiz halife oldu. Arkasından efendim... Başka ihtilaflar, şeyler çıktı. Onun için bundan çok korkarım diye Peygamber Efendimiz irşad eylemiş. Eh o zaman o geçti, bundan sonra biz bu işe dikkat edeceğiz. Demek ki iki büyük tehlike var Peygamber Efendimizin korktuğu. Bir, bir adam Kur'an-ı Kerim üzerinde konuşuyor, kendi başına tevil ediyor kendi aklıyla ve Kur'an-ı Kerim'in mefadının, muradının asıl manasının tersine manalar vererek yapıyor. Bu, bu çok tehlikeli. Yani din adamı gibi, Kur'an ehli gibi ama ters şeyler öğretiyor hatta. Bu tehlikeli. Bunu bilmemiz lazım. Yani şöyle söz söyleyene bakmamız ve söylediği sözün nereye vardığını düşünmemiz, ölçmemiz gerekiyor bir. İkincisi ben bu işe daha layıkım diye insanların başına baş olma sevdasına çıkanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ne kendimiz öyle yapmalıyız ne de öyle yapanlara yüz vermeliyiz. Bu da ince bir iş oluyor çünkü Müslümanların disiplini tarumar olur, berbat olur. Biliyorsunuz bizim hasımlarımız bizim din, iman hususundaki titizliğimizi, gücümüzü, kuvvetimizi bilirler. Dinimize bağlılığımızı bilirler, canımızı vermekten çekinmediğimizi, sakınmadığımızı bilirler de bizi doğrudan doğruya kafirliğe çekemedikleri için, bizi doğrudan doğruya küfre çekemedikleri için İçimize öyle dış kılığı itibariyle, Kur'an'dan filan bahseden insanlar sokarlar, dinden imandan öyle saptırırlar. Onun için çok dikkat edeceğiz. Tabi burada ne yapmak gerekiyor? Burada büyük alimlerin değerlendirmesine bakmak lazım. Sen belki anlayamazsın. Filanca adam iyi mi kötü mü? Sana iyi görünür ama çok saçmalıyor. Onu öteki alim bilir. Yani ilim erbabı insan, kimin alim, kimin cahil olduğunu bilir. Ben şahsen bir kere Ramazan'da bir camiye gittim. Çıkmış birisi kürsüde konuşuyor. Önünde de bir kitap var. Kitabı okuyor Arapça ama çok yanlış okuyor. Sonra o yani ne kadar saçma, ne kadar yanlış okuyor tarif edilmez. Bantı almak lazımdı. Sonra o okuduğunu da çok yanlış bir tarzla anlatıyor. Yanlış anlatıyor. Ama öyle bir kesintisiz anlatıyor ki hiç duraklamadan, hiç sektelemeden Öyle bir kesintisiz tarzı anlatıyor ki, yani oradaki şey başka bir şeymiş, anlattığı şey başka bir şeymiş, hiç belli ettirtmeden anlatıyor. Artık üst katta kadınlardan sesler geliyor. Ah, vah, bilay, aman ya la ilahe, ya yanlış şey söylüyor, ne oluyorsun? Ama anlayamıyor yani. Onun için erbabı bilir. Erbabına aslında işte alimlerin eteğine tutulmak lazım. Başka çare yok. Çünkü değerlendirmeyi insan kolay kendisi yapamayabilir. Aramıza sokarlar. Ben biliyorum, şeyde de kitaplarda da yerini de gösterebilirim. Bu İngiliz protestan müsyönerlerinden, Avrupalılardan, şunlardan, bunlardan aramıza kendisi Hristiyan olduğu halde sokup da böyle şey yaptığı insanlar var. Meşhur bilirsiniz e, Suudi Arabistan'da casusluk faaliyetleri yapmış olan Lawrence bir ara sakal bırakmış da epice hoca gibi dolaşmış ortalıkta. Oralarda yani bizim e, aleyhimizde arakları kışkırtmak için. Onun için dikkat etmek lazım. Yani kim, ne konuşuyor. Sonra bazen insan bir ara senin gönlünü içermek için güzel davranır. Ama biraz sonra saçmalayacak. Deliyle bile oturursun, ziyarete gitmişsin tımarhaneye. Biraz Allah Allah bunu ne diye tıkmışlar buraya der insan. Güzel konuşuyor bak normal konuşuyor. Sen sabret birazdan. O şimdi 45 dakika geçtiğimiz zihni yorulmaya başlayacak. Zihni yorulduğu zaman bak neler söyleyecek. İlk başta normalken, dinçken zihni. Normal konuşur konuşur, yarım saat 45 dakika geçti mi. Ondan sonra başlar saçmalama. Ondan sonra artık o bakarsın. Tamam tamam kardeşim. İyisin, ağırsın, paşasın dersin. Yanından ayırılsın. değil zavallı, aklını oynatmış diye. Aklın keser. Onun için... Aslanın neslini faslını tanıdığınız efendim kendisini bildiğiniz oraya buraya casus olmayacak hain olmayacak insan olduğuna dikkat edin. Bir adam gelmiş konuşuyor kim neyin nesi nereden nerede okumuş ne biliyor ailevi durumu ne hayatı ne parayı nereden kazanıyor nereye harcıyor filan biraz böyle Müslüman uyanık olacak. Geçelim öbür hadisesi şerife. ekser min entekur Subhanal-Melik Kudüs Rabbı Melaiket ve Ruh Jullat es semawat Jullat el-Semawat ve el bil-İzat ve el Bu hadis-i şerif bir tesbih Allahu Teala Hazretlerini ne hamt ve tesbih ibaresini anlatan hadis-i şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bir şahıs gelmiş. Demiş ki ya Resulallah, bir içimde bir gariplik, yalnızlık hissediyorum, vahşet hissediyorum. Efendim e, ne yapayım? Yani ruhi bir bunalım, ruhi bir yalnız, yalnızlık, bir korku, bir tehlike hali seziyormuş. Peygamber Efendimiz'e böyle bir şikayette bulunmuş gelmiş. Onun üzerine Peygamber Efendimiz... Efendim bu duayı bu tesbihi çekmesini söylemiş o gelen şahsa. Rivayete göre fez anhu'l vahşeti. O şikayet eden şahıstan o ruhi bunalım, o şeyhali, yalnızlık, korku hali gitmiş üzerinde. Şimdi bu hadisi şerifi manasını söyleyelim. Bir de o tesbihin manasını dilimizin döndüğünce anlatalım. Peygamber Efendimiz bir kere buyuruyor ki: "Eksir çok eyle, çoğalt." Min entakoot şu sözü söylemeyi çok eyle. Söz nedir? Subhanel Merikil Kutdus, Rabbil Mela ve Ruh, Cüllileti Semaatü Vel Bil ve Ciberuud. Bu sözü söylemeyi çok eyle demiş Peygamber Efendimiz o rahatsız kimseye, kendi iç rahatsızlığından bun alımından bahseden kimseye böyle demiş. Şimdi bu sözün manasını dilimiz dönüyünce ifade ediverelim. Tabi. Yazmak isteyenler de sözün aslını Resulullah Efendimiz'in talim ettiği tarzda yazarlarsa, kendisine birisi böyle bir sıkıntı, şikayet için geldiği zaman veya kendisi böyle bir duruma düşerse, Allah etmesin, onu söylesin diye yazmak isteyen de yazsın. Sübhane'l-Melik'il-Kuddûs, Rabbil-Melaiketi vel Ruh, Cüllilet-i-Semâvâtu <gülüyor> vel-Ardu bil-Izzeti vel-Ceberûd. Elbera İbni Azib radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş hadis-i şerif. Bir kere daha okuyorum. Subhanel Melik'il Kuddûs, Rabbil Melaiketi ve Ruh, Cülliletti semavatu vel ardu bil izzeti vel ceberut. Manasına gelelim. Subhanel Melik'il Kuddûs. Melik ve Kuddûs olan Allah her türlü noksandan münezzeh kusursuz, tam, mükemmeller mükemmel hiç eksiği yok demek Subhan'e sözü eksiksiz tam her bakımdan mükemmel manasını ifade ediyor Allah her türlü noksandan münezzehtir, her türlü kemalat ile mutfasıhtır, her şeyi güzeldir her şeyi hoştur, hiç eksikliği yoktur hiç acizliği yoktur hiç efendim böyle cahilliği, güç yetmezliği iktidarsızlığı yoktur her bakımdan mükemmeldir demek ama Allah dememiş de allah Teala Hazretlerinin sıfatlarını söylemiş. Sübhanel Melik, Melik olan Allah, yani hükümdar olan, hüküm elinde olan, hükümran olan, her şey onun elinde. Hükümdar, Melik ne yapar? Oturur tahta, emir eder, ferman eder, her şey onun istediği üzere olur. Allah da kainatın, yerlerin, göklerin hükümranıdır. Onun hükmü yürür yeryüzünde, semalarda, kainatta, her yerde. Ne dilerse o olur, neyi istemezse o olmaz. İstediğini yaşatır, istediğini öldürür, istediğini yükseltir, istediğini alçaltır, istediğini ileri götürür, istediğini efendim, şey, efendim geri bırakır, istediğini hidayete erdirir, istediğini de cezasını çeksin diye dalalete düşürür edepsizliğinden dolayı. Her şeye kadirdir. Hiç kimse ona bir şey diyecek halde değildir allah Teala Hazretleri herkese sorgu sual eder. Kendisine sorgu sual açacak bir başka merci yoktur. Makamı yüceler yücesidir. Sübhanel Merik diyoruz. El Kuddus ne demek? Kuddus de pak, tertemiz demek. Hani müşrikler neler söylüyorlar hakkında, cahiller neler söylüyorlar hakkında, onların hepsinden münezzeh, her türlü yönden tertemiz, pak sıfatları sıfatları her türlü noksandan müberra. Temiz pak demek. Yani hükümran olan her türlü nakisadan pak olan Allahu Teala Hazretlerini tesbih ederim demiş oluyor insan. Sonra Rabbil meleiketi ve ruh. O Allah ki meleklerin ve ruhun Rabb'ıdır. Melekler malum Allahu Teala Hazretlerinin efendim e, asi olmayan hep itaat üzere bulunan varlıklarıdır, yaratıklarıdır. Daima mevlaya itaat üzere bulunurlar, günahtan uzak, Daima itaat üzere bulunurlar. Erruh eliflem ile ruh Cebrail aleyhisselam'ın sıfatıdır. Veyahut ruh adlı Cebrail'den ayrı bir ulu melek daha vardır. Tenazzelül melaiketi ve ruhu fiha bi izni rabbim. geçiyor. Efendim Kadir suresinde de geçiyor. Efendim ya Cebrail aleyhisselamın sıfatıdır, Cebrail aleyhisselama malum el ruhul emin derler. Yani çünkü vahyi getiriyor peygamberlere veyahut ondan ayrı hilkatı çok büyük efendim bir büyük melektir. İşte o büyük o azametli meleğin veyahut Cebrail aleyhisselamın ve diğer melaikenin Rabbıdır. allah Teala Hazretleri denilmiş oluyor. Güllileti semavati ve el ardubbil izzeti semavat ve arz yani gökler ve yer, izzet ve ceberut ile efendim e, teclil olunmuştur. Şimdi tabi bu kelimelerin biraz izahını yapmak gerekiyor. Cüllilet ne demek? Bir uzdümet manasına geliyor. Yani ululanmıştır, yüce kılınmıştır. Semalara bakıyoruz yücelerin yücesi. Dipsiz semalar. Yere bakıyoruz koskocaman bir yaratık. Eh, i̇şte böyle azametli kılınmıştır. Neyle? Allahu Teala Hazretlerinin izzetiyle, ceberutuyla manasında. Küll bir başka manası da eee yani örtülmüştür manasına, bürünmüştür manasına. Yani semalar ve arz yani gökler ve yer Allahu Teala Hazretlerinin izzeti ve ceberutuyla kaplanmıştır. Yani her yerde Allahu Teala Hazretlerinin hükmü hüküm sürer. Efendim o Ce Cebru kahr sahibidir. Ne dilerse onu yapar. Olamaz. Dilediğine kahreder. Efendim her işini mutlak azizdir, galiptir. Her işini dilediği gibi yapar. Aslında kahreder manasına geliyor. Bu sözleri böyle söylediği zaman o şahsın içindeki ruhi bunalım gitmiş. Manası bu. Sübhanel melekil kuddüs. Rabbil melaketi ver. ruh billilet sema ve ardı bir izzeti vel cebarutu. Bu. Şimdi bu dahi da öğrenmiş olduk. Demek ki insan Allahü Teala Hazretlerine iltica edince, onun azametini, sıfatı, kemaliyesini bilince, Esma-i Hüsna'sıyla ona dua edince, ruhi bedeni, maddi manevi, dünyevi ührevi dertlerine ilaç oluyor. Neden? Nasıl olur bu iş? Bu sözler öteki ruhi bunalımın ne ilgisi var? Şu ilgisi var ki, o sözler Allah biliyor, İşim benim elimde olduğunu biliyor diye lütfediyor, affediyor, şifa veriyor, iyilikler ihsan ediyor. İnsan bir eve gittiği zaman ev sahibine izzet ediyor. Bir beldeye gittiği zaman o beldenin en büyükleriyle dost olmaya çalışıyor. E bu kâinatın sahibi Allahu u Teala Hazretleri. Yani biz çok şaşkın insanlarız, Allah bizim şaşkınlığımızı izale etsin. Kâinatın sahibiyle dost olmaktan daha güzel şey var mı? İnsan Allahü Teala Hazretlerinin dostluğunu, sevgisini kazanırsa önünde kim durabilir? Diğer hadis-i şerife geçiyoruz. Eksterühüm lillahi zikren buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bu uzun bir hadis-i şeriftir. Aslında öteki kısımları şey yapılmış da, efendim kısa söylenmiş. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz'e sormuşlar, demişler ki, mücahidlerin hangisi daha ecir bakımından yüksektir? Peygamber Efendimiz'e sormuşlar, demişler ki, mücahidlerin hangisi daha ecir bakımından yüksektir? Bu cevabı vermiş. Sonra sormuşlar ki, oruçluların hangisi daha üstündür sevap bakımından, bu cevabı vermiş. Ondan sonra namaz kılanların, zekat verenlerin, hacc edenlerin, sadaka verenlerin hangisi daha üstündür? Yine bu cevabı vermiş. Yani ne kadar güzel şeyler varsa onların hangisi daha iyi durumdur diye sorduğu zaman bu cevabı vermiş. Neymiş o cevap? Ona gelelim şimdi. Ekse lillahi zikren. Onların Allah'ı zikir bakımından en çok zikir yapanları en üstündür. Ekse lillahi zikren buyurmuş. Şimdi soruyu tekrar hatırlayalım. Geliyor bizden soruyor Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah mücahitlerin hangisi daha üstün? Ekseruhum lillahi zikrem buyuruyor. Yani Allah'ı en çok zikredeni en üstündür. Buradan anlaşılıyor ki Allah'ın zikri efendim ibadetlerin, taatlerin, hizmetlerin, kullukların en üstüne oluyor ve onunla beraber yapılan kulluk en üstün oluyor. Dedelerimiz ne kadar güzel Müslüman insanlarmış. Düşmanla harp ediyorlar, düşmana saldırıyorlar ne diyor? Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah diyor gidiyor. Neden gidiyor? E aynı zamanda zikrederek gideyim de ecirim çok olsun diye. Bak savaşları bile, sulhları bile her şeyi Allah rızası için. Allah bize de o babaların, o dedelerin, o ecdadın güzel hallerini nasip eylesin. Biz de her yaptığımız işi böyle hadise uygun, ayete uygun rızayı ilahiye muvafık yapalım inşallah. Demek ki her işimizde, her ibadet ve taatimizde Allah'ı anacağız, Allah'ı zikredeceğiz. Namaz kılarken Allah yağdığımızda hatırımızda olacak. Aklımız dağıdık olmayacak. Dünya işlerinde darmadağın gezmeyecek. Zekat verirken Allah rızası için vereceğiz. Hac ederken Allah için yapacağız. Şimdi birkaç Müslüman hacca gidiyorlar. Aralarında benim tanıdıklarım, yakınlarım da var. Babaları demiş ki daha Şam'a varmadan. Yani yolda da karayoluyla gidiyorlar. Demiş ki bu yol hac yoludur. Hac yoludur. Burada şeytan bu hac yolunun sevabı çok olduğundan, kulu bu sevaptan mahrum etmek için çok insanı aldatır. Aman çocuklarım bu kafile içinde gidiyoruz. Çok dikkat edin şeytana uymayın demiş. Peki baba demişler. Gidiyorlar daha Şam'a gelmeden hac kafilesi içinde kavga gürültü, ihtilaf başlamış. Bak, bak şeytana nasıl hac yol, yolcularını birbirlerine düşürüyor. Neden? Ha, en iyi yolda olan insanı aldatmaya en çok heves eder. Sevap kazanmasın, kıskanıyor. Sevap kazanmasın, yoldan çıkartsın, onu istiyor. Onun için her anımızda zikredeceğiz Allah'a, Hep Allah'a anacağız. Hacca gidiyoruz, zekat veriyoruz, sadaka veriyoruz, Efendim namaz kılıyoruz, cihad ediyoruz. Hep bunların şuursuz yapılmasının kıymeti yok. Hep şuurla yapılacak, hep Allah anılarak yapılacak. Veyahut şu manaya var, şu manaya geliyor. Bu ibadetlerin hepsi güzeldir ama güzeller güzeli Allah'ı zikretmektir. İbadetlerin en güzeli Allah'ı zikretmek ibadetidir. Ötekisinden belikisinden hepsinden daha üstündür demek. Hangi yoldan hangi yönden baksak Allahu Teala hazretlerini ve zakirin Allah'a kesiren ve zakirat. Çok zikredici olacağız. Her dilde anın adı. Efendim, her dilde anın adı. Her gönülde bir adı efendim diye böyle şey yapmışlar. Yani gönlümüzde Allahu Teala Hazretlerinin adı yadı, zikri dilimizde zikri öyle yaşayacağız, öyle ibadet edeceğiz, öyle hareket edeceğiz. Diğer hadis şerif Yine aynı mevzu ile ilgili geldi. Eksiru <gülüyor> zikrallahi hatta yekulu mecnun. Allah'a öyle zikrediniz ki, öyle çok zikrediniz ki ya bu adam mecnun desinler. Mecnun dedik, diyecek kadar yani. Mecnun ne demek? Kendisine cinnet sarmış, hastalık sarmış, aklını kaybetmiş kimse. Tabi e. insan çeşitli şekillerde mecnun olur. Bir kimseyi çok sever, mecnun olur. Efendim bir işe aklını çok takar, mecnun olur filan. Yani size ya bu adamın acaba aklı mı kaçtı filan diyecek kadar Allah'a çok zikrediniz diye buyurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Efendim Ahmet de Hanbel'de var Efendim daha başka hadis kitaplarında İbn Hibban'da Müstedrek'te vesairede var. Ebu Said el-Hudri Hazretleri ravisi Sahih Hadis şerif diye de zikredilmiş. Yani münafıklar münafıklar yani mürahil kimseler İslam'ın özüne inememiş ibadet tembelleri ha bu adam deli desinler. Deli diyecek kadar öyle şey yapın. Hakikaten de çok garip bir haldir. Bu zikrin karşısına çok çıkar o şeyler. Namazdan bucak bucak kalk, kaçanlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkanlar. Ve kamu ila's kamu ki sala yura'unennase illa Namaza tembel tembel kalkarlar, müraîlik ederler ve Allah'a az zikrederler diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Yani o kimseler şey mecnun desin, karşım desin. Ne derse desin Allah'a çok edeceğiz Çünkü bu bir kere Allah dese insan bir büyük ecir kazanıyor. Bir daha dese daha kazanıyor. Bir daha dese ne kadar çok derse o kadar çok sevap kazanıyor. Bu zikirde büyüklerimiz tabi çok mütehassıs kimseler. Bu işin inceliklerine vakıf kimseler efendim usullerini öğretmişlerdir. Şu tarzda zikredeceksin bu tarzda zikredeceksin diye. Sonunda insanın zikir kalbine yerleşir. Ondan sonra daimi zikredici insan haline gelir ona İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri zikri müdam hal ediyor zikri müdam kalp daima Allah'ın zikriyle devam ediyor kalbi böyle şey gibi sanki efendim pırıldayıp duran böyle bir şey gibi cihaz gibi ışık saçan bir cihaz gibi daima nurlu daima Allah'ın zikriyle meşgul oluyor her anı ibadet oluyor Allah bizi o zikri müdam haline erenlerden o lüzeti tadanlardan eylesin eksiru min tilavet Kur'an, fi biyutekim, fi biyutekim, fîn al la yu k, Kur'an, yikilu, xayruhu, ve yksiru şerhu, ve ydziq ala ihlehi. Bu hadis şerifte enes ve Câbi Rabbimâhu Anumadan rivayet edilmiştir. Kur'an Kerim'in çok okunmasıyla ilgili bir tavsiyeyi neberiyedir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki eksiru çoğaltınız. Min tilavetil Kur'an, Kur'an-ı Kerim tilavetinden çalışmanızı, faaliyetinizi çoğaltınız. Nerede? Fİ evlerinizde. Açın evlerinizde, Kur'an-ı Kerim'i çok okuyun. Çocukları toplayın, hadi bakalım oku, nasıl okuyorsun, kıraatin iyi mi? Hadi bakalım hatun bir de sen oku. Dur bir de ben okuyayım da siz de açın öteki Kur'an-ı Kerim'leri bir dinleyin filan gibi. Artık nasıl usulle olacaksa Kur'an-ı Kerim'i çok okuyun buyurmuş Peygamber Efendimiz evinizde. Sonra da izah etmiş bu tavsiyenin faydaları nedir? Yapılmazsa zararlar neler olacak? Bey beyde bir ev ki La yukra'u fihil Kur'an içinde Kur'an-ı Kerim okunmaz. Rafta duruyor Kur'an-ı Kerim. Torbanın içinde şiraya asılmış duruyor Kur'an-ı Kerim. Hiç açılmıyor, tozlanmış, hiç ellenmemiş. Ne olur? Yakınlu <gülüyor> hayruhu O evin hayrı az olur. Ve yek sürü şerluğu, kötülüğü, şerri çok olur o evin. Bedalar, musibetler, dertler, kamlar, hastalıklar, üzüntüler, sıkıntılar neden? E Kur'an-ı Kerim okumuyorsun ki Mustafa. Kur'an-ı Kerim şifa, maddi bakımdan şifa, manevi bakımdan şifa. Evin içinde nur okunsa her türlü maddi-manevi rahatsızlıklara devam olacak, <gülüyor> Okumuyorsun ve ya da ehlihi evin ev sahiplerine dar gelir sığamazlar, sığamazlar, patlayacaklar üf dışarı çıkayım filan diye hani ezdar geliyor. Neden? Kur'an okunmuyor için. Onun için Kur'an-ı Kerim'i çok okuyacağız. Dün akşam konuştuk e, hocalarımızla böyle sohbetteydik bir yerde. Efendim e, dedim ki ben işte İslam diyarları var. Mesela Endülüs. Sekiz asır Müslümanlık orada yerleşmiş, yaşamış. Mesela sırf Kurtuba şehrinde 1700 tane cami varmış. 800 tane medrese varmış. Bugün bir tek kule kalmış orada. O da kilise kulesi olmuş. 1700 tane camiden, 800 medreseden. Ahalisi Kur'an-ı Kerim'i ezberebiliyor hadis-i şerifleri biliyor filan. Dedim, 8 asır böyle Müslüman yaşamış bir belde. Nasıl olmuş da Hristiyanların eline düşmüş gene? Damgalanmış artık Müslüman diyarı diye. Nasıl Müslümanlar onu bırakmışlar? Nasıl mağlup olmuşlar? Müslüman mağlup olur mu? Allah izzeti, nusureti Müslümana vaat etmiş. Nasıl olmuş bu iş? Tabi konuştuk çeşitli sebeplerini de bu hadis-i şerifle ilgili kısmını söyleyeyim ben. Diyor ki, sevdiğimiz, hürmet ettiğimiz hoca, efendi Kur'an-ı Kerim'in tilavetine çok girişmek lazım. Çok sarılmak lazım Kur'an-ı Kerim'e. Çünkü, mesela fıkıh okuyoruz. Fıkıh ülûm İslamiyeden bir bölümdür. Efendim bilmem, kelam okuyoruz... ...bir başka bölümdür. Efendim şu bir başka bölümdür ama... ...Kur'an-ı Kerim'i okursa insan... ...hepsi Kur'an'da. Bütün o ilimlerin menbaı... ...menşe'i, kaynağı... ...Efendim Kur'an-ı Kerim'dir. Orada hepsi dengeli olarak... ...karşımıza gelecek. Bir okuyacağız cihat ayeti. Ya ben niye tembel duruyorum diyeceğiz. Bir okuyacağız ahlak ayeti. Ben niye böyle kötü huylüyüm diyeceğiz. Bir okuyacağız cömertlik ayeti ben, ben niye cebimde bu paraları biriktiriyorum kasada Biraz da Allah yolunda sarf etsem et, diyeceğiz Kur'an-ı Kerim bizi terbiye edecek Biz Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'e çok iyi bağlı değiliz Bak açıkça söylüyorum İster kızın ister darılın Kur'an-ı Kerim bilmiyoruz Daha okumasını bilmiyoruz Malasına hiç gelişmemişiz Çok derin dal lüzum yok An, Baştan sonra bir oku bakalım Allah'ın kelamını Allah'ın kelamı olarak bir dinle bakalım Ne buyurmuş her ayetini yapıp yapmadığını bir sor bakalım. Bir ayet okundu dur. Dur. Ben bir düşüneyim bakayım bu ayet-i kerime hayatımda tatbik edilmiş mi? Dur. Hiç tatbik etmemişim. Oku bakayım öteki ayet-i kerimeyi. Dur. Bir düşüneyim bakayım ben bu ayet-i kerimeyi hayatımda tatbik etmiş miyim? Yani böyle bir kendimizi bir imtihana tabi tutup da ölçecek olursak Kur'an nerede biz nerede? Hiç ilgimiz yok. Yani bizim Müslümanlıkla ilgimiz sadece Adımız Müslüman, Müslüman diye adlanmışız ama el sıkışımız, tokalaşımız başka, ev yaşayışımız başka, yemek yiyişimiz başka, yatışımız, kalkışımız başka, para kazanmamız başka, harcamamız başka. Biz başka bir dinin, başka bir kültürün, başka bir sistemin içinde yaşıyoruz fiilen. Başka türlü gayrimüslim gibi yaşıyoruz ama kendimizi Müslüman sanıyoruz. Neden? Kur'an'dan haberimiz yok. Öteki kitapları oku, okuyalım, şey yapalım, iyi güzel ama öteki kitapları okurken 20 sene geçiyor, 30 sene geçiyor, daha Kur'an-ı Kerim'i öğrenemiyor insan. Onun için Kur'an-ı Kerim'i çok okuyacağız. O Allah'ın kelamıdır, kitabıdır. O yapacağını yapar o. Kendisi bilir Allah. Onun okuyanının kalbine bir yumuşaklık verir Müslüman eder. Bak ben kaç kişiyle görüştüysem Müslüman olanlardan, Avrupalılardan, Amerikalılardan soruyorum. Mesela Kanadalı Yahya diye birisi geldi buraya bizim bu siteye geldi bir akşam biz oturup çay içerken uzun boylu bir kimse nasıl Müslüman oldun ne sebeple Müslüman oldun kurcaladım sordum ailende Müslüman var vesaire yok nasıl Müslüman oldun beni Kur'an Müslüman etti diyor Kur'an okudum Müslüman oldum diyor yani bu kadar şey biz Kur'an eğitimini az yapıyoruz ya hocam Kur'an kursları var vesaire var ama Kur'an-ı Kerim'in sırf lafzını ezberlemek değil ki hünar. o Kur'an-ı Kerim <gülüyor> kurslarında Kur'an-ı Kerim'in manasının öğretilmesi lazım, ahkamının öğretilmesi lazım, emirlerinin yasaklarının öğretilmesi lazım. Bizim evlerimizin her birinin Kur'an kursu olması lazım, bilmiyoruz. Şimdi bilmediğimizi tespit ettikten sonra çalışmamız gerekiyor. Hanımımız bilmez. Biz bir tarafa çekeriz, hanım bir tarafa çeker. Hanımla ben bilsem, kızım oğlum bilmez. Biz bir tarafa gideriz, kızım oğlumuz, kızımız oğlumuz bir başka tarafa gider, olmaz. Onlara İslam'ı öğreteceğiz, Allah'ın emrini öğreteceğiz. Müslümanlık nasıl yayıldı? Böyle cilt cilt kitaplar mı vardı ellerinde o Müslümanlığı yayanların? Hayır. Kur'an-ı Kerim'i öğretiyorlardı, okuyorlardı. Hazreti Ömer nasıl Müslüman oldu? Getirin bakalım şu ayeti kerimeleri bir de ben dinleyeyim dedi. Dinledi, kalbi yumuşadı, yumuşadı, Müslüman oldu. Onlar yani ilahiyat vakitesine gitti. Oradan mezun ol mu dediler o zaman? Dört sene okudan ondan sonra Müslüman olursun dediler. Bir anlık bir şey, Kur'an-ı Kerim'i bir yakaladım insanı, böyle iman damarını aç verir ortaya. Yarasını deşi verir, efendim hastalığını geçi verir. Onun için Kur'an-ı Kerim'i bu manada iyi öğreneceğiz. Bu manada bugünden tezi yok açacağız Kur'an-ı Kerim i. birinci sayfadan sonuncu sayfaya kadar kısa zamanda bitireceğiz ama. Öyle bir Fatiha'da 6 ay uğraşmak yok. Çabuk bitireceğiz. ilk başta tam hepsini anlayamazsın. Bir defa oku bakalım. Ondan sonra öteki ikinci hatminde, üçüncü hatminde daha kuvvetleniyor. Biraz daha böyle bir külli bilgin olur. İkinciyi daha kolay. Sürülmüş tarla daha kolay sürülmez. Ee, sürülmez mi? Daha önce kirizması yapılmış bir tarla, birkaç sene otlu kalmış ama o şey bile lüzum yok. Beli aldın mı? Şöyle çeviri çeviri verirsin toprağa hemen dönü dönü verir. Ama hiç yapılmamış bir tarla taşı toprağa sen küreye batırmak istersin. taş gelir önüne olmaz. Onun için hemen hızlı hızlı okuyalım. Kur'an-ı Kerim'in tamamına vakıf olalım ve Kur'an-ı Kerim'in her ayetinin de bilelim ki biz hükmüyle mükellefiz ve onu tutacağız. Başka çare yok. Yani öyle şey yapalım. Hepimiz itiraf edelim. Çocuk çocuğumuza da diyelim ki çocuklar, hanım, evlatlarım, biz itiraf edelim ki Müslümanım diyoruz ama aslında Müslümanlık durumumuz pek iyi değil. Yani Allah şu anda, şu günde canımızı alsa bizim halimiz felaket olur. Gelin bakalım şu... Gelin bakalım şu Kur'an-ı Kerim'i bir beraberce okuyalım kardeşlerim, evlatlarım. Hadi bakalım diyelim. Yani siz de kusurlusunuz, ben de kusurluyum. Bu kusuru ne kadar erken telafi edersek o kadar iyi olur diyelim. Şu Kur'an-ı Kerim'i öğrenelim. Böyle okuyalım. Bu tarzda Kur'an-ı Kerim'i okuyalım. Sadece efendim hatim indirdik vesaire tarzında olmasın. Gelelim öbür hadis-i şerife. Eksiru min zarsil cenneti fe az azbun ma'uha ve tayyibun turabuha eksiru min dirasiha la havle ve la kuvvete illa billah Bu hadis şerif de gene bir duaya bizi getiriyor. Ama birkaç bilgi de veriyor başında Abdullah İbn Ömer <gülüyor> radıyallahu azhımadan rivayet edilmiş. Peygamber <gülüyor> Efendimiz buyurmuş ki eksiru min dirasi cennet. Cennete ekim dikim işine çok Tarlın yani cenneti ekip bi biçmeye, ağaç dikmeye fil ağaçlandırmaya dikkat edin çok yapın buyurmuş. Sonra da bizim dünyadan yani bir yere nasıl ağaç dikeriz düşünün. Ona böyle zihnimizi şey yapacak tarzda buyuruyor ki peinlehu az gün ma'uha çünkü cennetin suyu tatlıdır. Çorak değildir, su, efendim, acı su değildir Ağaca döktüğün zaman efendim Ağacı kurutmaz, tuzlu değildir Yaprağını buruşturmaz, cennetin suyu tatlıdır Ve Tayyip'un Efendim Türabuha Toprağı da Kaliteli, güzel topraktır Ektin mi biter yani, mümbit yer Hani düşünün, şöyle humuslu topraklı kapkara topraklı bir vadi Efendim Ama hiçbir şey ekilmemiş e, Su da var Suyu da tatlı gayet güzel, latif bir suyu var, toprağı da mükemmel. Eh hadi bakalım oraya dik şu ağacı dik, bu ağacı dik, bu ağacı dik. Eh bir iki sene sonra bir bakarsın yemyeşil, emsalsiz bir bostan olmuş, güzel bir bahçe olmuş. Git gölgesinde gölgelen, gayet güzel. İşte bunu anlatıyor Peygamber Efendimiz bize. Cennetin efendim fidanlarını dikmeyi çokça yapın diyor. Çünkü cennetin suyu hoştur, toprağı iyidir. Herkes la illa billah. O halde oraya fidan dikme işini la havle kuvvete illa billah demek suretiyle çok yapın. Demek ki bu sözler cenneti zinetlendiriyor. Yani la havle ve la kuvvete illa billah sözü cennete bir ağaç dikmek oluyor. Bu söz çok kıymetli bir sözdür. Manasıyla, efendim, aslıyla, Arapçasıyla, Türkçesiyle hatırınıza tutun. La havle ve la kuvvete illa billah. Bir hadis-i şerifte rivayet edilmiş ki La havla amma asiyetillah. Yani Allah'ın isyanından, yolunca gitmemekten, yanlış yollarda yürümekten dönüp hak yola gelmek mümkün olmaz. Ve la kuvvete ala taatillah. Allah'a güzel ibadet etmeye insan güç yetiremez. İzza billah. Ancak Allah güç kuvvet verirse yapabilir bunu. Hepsi Allah'tandır. Allah'a güzel kullukta, günahlardan dönmek de onun yardımıyla olur demek. Allah'a bağlanmanın tevekkül etmenin, yardımı ondan istemenin güzel bir şeklidir. Güzel bir ifadesidir bu. Bunu dedikçe insanın cennetteki düz arazisi ağaçlanır, süslenir, güzelleşir. Çeşit çeşit, boy boy böyle ağaçlar dikilmiş, güzel bir bahçe gibi olur, bostan gibi olur. Onun için bu sözü çok söyleyin. Bu insanın yetmiş çeşit derdine de devadır ayrıca. Ruhi dertlerine, tasalarına, sıkıntılarına da devadır. İçinizde bir sıkıntı hissediyorsunuz. işinizde bir bozukluk hissediyorsunuz. Bir derdiniz var, La havle ve la billah. La havle ve la billah Bu hadis-i şerifte de o rivayet edilmiş. Diğer hadis-i şerif: Eksiru's salate alayya fi yevmil cum'ati fe innehu leysa yusalli alayya ahadun yevmel cum'ati illa uridat alayya salatuhu. Bu da Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirmekle ilgili bir hadis-i şeriftir. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, eksilü salate aleyye, bana salatü selamı çoğaltınız, ne zaman? Fî yevmil cümâti, cuma gününde, cuma gününde bana salatü selam eylemeyi çoğaltınız. Fe ise leyse yusallî aleyye ahadîn, çünkü bana dua eden hiçbir salatu selam eden hiçbir kimse yoktur ki yevmel cumuati cuma gününde illa urdat aleyhi salatuhu muhakkak ki onun salatu selamı bana ulaştırılır. Ulaştırılmış olmasın mümkün değil. Muhakkak onun salatu selamı bana ulaştırılır. Demek ki adıyla, sanıyla, memleketiyle insan Peygamber Efendimize adının bildirilmesini istiyorsa salatu selamı çokça edecek. Bu salatu selam peygamber efendimizin şefaatine ermeye efendim vesiledir. Onun peygamber efendimizin şimdi biz ona diyoruz ki es salatu vesselamu aleyke ya Resulallah veyahut Allah'ımla salli ala seyyidina Muhammedin diyoruz. Salatu selam oraya gidiyor. Peygamber efendimiz ne diyecek? Mukabele edecek. Selam verdik mi selama mukabele edecek. Onun duası bize hayırlara erdir. O halde her zaman olduğu gibi Salatü selamı çokça şey edelim. Cuma gününde daha da arttıralım. Bu hadisi şerife göre. Allah'u Teala Hazretleri bizi Peygamber Efendimizin yolundan, sünnetinden ayırmasın. Şefaatine, iltifatına mazhar eylesin. Allah cümlenizden hoşnut ve razı olsun. Fatiha-i Şerife, meal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> La ilahe illallah İnna Allah la ilahe illallah la ilahe illallah la الحق مبين محمد الرسول الله صادق الوعد الامين فاكثروا من الصلاه عليه تكونوا من الفائزين الله لنا صلى انت التواب الرحيم rahîm ve hedin ve vesûkna ila al-hak ve ilan nijat ve ila tariqum müstakîm, bilutfika ve kârimka ya akrâm el-akrâmîn. Allahumma ve âsul, sâbâb ma qarâna ve nûr ma tâlûna, min ve ve بعد القبول kabûl minna bil ihsan Hediyyeten vasıleten ila revhi rûhina ve tâci rûusina, Muhammedin el-Mustafa aleyhissalâtu vesselâm ve ilâ ervâhi âlihi ve men tebi'ehu bi-ihsân ve ilâ ervâhi ve el-Enbiya'i vel-Mürselîn vel La siya ma ila erwah sadatina ve mechaihina fi din sadat el turkul aliyetin, nashbindiyet ve alqadriyet ve alkubraviyet ve alsuhrebindiyet ve aljeshtiye el sair el turkus sahihat aliyah. Qad sallahu asraruhu aliyah. Min el sahabat el kiram ve muttaselen bi zamanina ve mechaihina ve asatil. Ya Rabbi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i, hatm-ı Kur'an-ı Kerim'i, Hatmi ı, Kerim Hat -ı, ha -ı, Kerim Hat -ı hac'e ilim, hadis, ilmi müzakeremizi lutfunla kereminle kabul eyle. Hasıl olan ücretin mesbahatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz'in ruhuna hediye eledik vasıl ile. Onun cümle alinin, ashabının etba'ının ruhlarına ikram eyle. Ümmet-i Muhammed'in mürşid ve mürebbileri olan Evliyaullah'ın Allah'ın i amilinin ruhlarına ikram eyle. Onlara tabi halifelerin, müritlerin, mühim, mühitlerin ruhlarına ikram eyle. Hassaten, burada cem olmuş bundan kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına ikram eyle. hatm Şerif'i okumuş olan Hasan kardeşimizin geçmişlerinin ruhlarına ikram eyle. Hassaten... Bundan 45 gün kadar evvel trafik kazasında evvekat etmiş olan oğlu Erdoğan'ın ruhuna ikram eyle. Ya Rabbi bu beldeleri Allah Allah diyerek fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, mücahidlerin, gazilerin ruhlarına ikram eyle. Ya Rabbi hayratu hasenat sahiplerinin cümlesinin ve hasreten şu caminin şu halde hizmette olmasına yardımcı olmuş, emek sarf etmiş, para vermiş olanların geçmişlerinin ruhlarına ikram eyle. Burada bulunan ve bulunmayan sahir ihvanımızın da geçmişlerine ikram eyle. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i dünyada bize rehber eyle. Ahkamı ittibayı bizlere nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'i kabirde bize nur eyle. Kıyamette şefaatçi eyle. Sırat üzere nur eyle. Ya Rabbi şefaati Kur'an ile cennetine cümlemizi dahil eyle. Ya Rabbe'l Alemin evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi Kur'an ehli eyle. Ya Rabbe'l Alemin bizi Peygamber Efendimizin sünnetine, sünnet ittiba şerefiyle şeref eyle. Sünnetini ihya etmeyi nasip eyle. Ümmetine güzel hizmet etmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabb'i Peygamber Efendimizin sünnetini ihya eden bahtiyarlara yüzer şehit sevabı nasip e, vaat edilmiş. Bize o sevapları ihsan eyle. Ya Rabbi Alemin vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Yanlışlıklarımızı düzelt. Şaşıranlarımıza hidayet eyle. Ya Rabbi mazlum kardeşlerimizi zulüm altındaki kardeşlerimizi zulümden kalas eyle. Ya Rabbi her yerde maddi manevi kadir'e uğramış kardeşlerimizi mağduriyetlerinden halas eyle. Ya Rabbi esir kardeşlerimizi esaretten halas eyle. Ya Rabbi esar, esir beldelerimizi istirdağat etmeyi bizlere nasip eyle. Bir zamanlar üzerinde ezanlar okunmuş olup da istilaya uğramış olan o beldelerde tekrar ezan seslerini nasip eyle Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi bizleri gafletten cehaletten uyandır din İslam'a hüsn hüsni hizmet-i şerefiyle şeref yâb eyle! Ömrümüzü ilahi Kelimetullah için geçirmeyi cümlemize nasip eyle! Ya Rabbi senin dininin yardımcıları olmayı bizlere nasip eyle! Ya Rabbi cümlemize helal hayırlı rızıklar nasip eyle! Ya Rabbi helal rızıklarına hayrat ve ahsenat yapmamızı nasip eyle! Hayırlı ilimlerle cümlemizi mücehhez eyle! Hakkı hak olarak görüp ona tabi olmayı bizlere nasip eyle! başkalarının başı olduğunu anlayıp ondan kendimizi korumayı uzak durmayı nasip eyle. Ya Rabbi ahir zamanın fitnelerine bizleri, ailelerimizi, nesillerimizi bulaştırma. Ya Rabbel Alemin nefse şeytana bizleri uydurma. Ya Rabbi imandan sonra dalalete düşürme. İzzetten sonra zillete düşürme. Kabulden sonra reddeyleme ya Rabbi. Ya Rabbi tevfikini daima bizlere refik eyle. Ön nefeste cümlemize ol kelimeyi i tayyib-i münciye-i ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek. Böyle derken de Resulullah Efendimizin cemalini müşahede ede ede. Cennetteki makamımızı göre göre ruh teslim etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. İlk girenlerle bizleri cennetine dahil eyle. Resulullah efendimize orada bizi komşu eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin cemali dünyada ahirette gören bahtiyarlara bizleri dahil et. Ya Rabbi senin cemali hakem halini kulların ayın 14'ünü seyreder gibi seyrederken bizleri de o bahtiyarlara dahil eyle.